Kırk Yazan Ülkü Ayaz Yöneten Engin Uludağ Efektör Yüksel Doğru Oynayanlar Adam Mustafa Alabora Doktor Burçin Oraloğlu İkinci Adam Erhan Erçin Üçüncü Adam Erdoğan Gemicioğlu Kadın Tijen Par Komiser Ahmet Uz Arkadaş Kerem Yılmazer Kapıcı Metin Çoban Hemşire Nuran Paro Birinci Ses Selçuk Soğukçay İkinci Ses Yılmaz Meydan Eri Çekilin, yol açın, yol açın. Siz olayı gördünüz öyle mi Gördüm tabi bıçak parlıyordu <gülüyor> <gülüyor> Ne diyordum evet bıçak ışığında yandı söndü Adamın gözleri yerinden fırlayacakmış gibiydi Ne korkunç şey Sonra bıçağı adamın göğsüne sapladı ikisi de gençti insanın bedeninde bunca kan bulunması akıl alışıydı Ve yıkıldı Soluğu mu kesildiğine tek söz edemedi Alçak herif kaçıp gitti tabi Kaçmaz mı bıçak elinde duruyordu hala Caddenin köşesine kadar gittiğini gördüm Bıçak yine ışıl ışıl parlıyordu elinde O parıltı ele veriyordu hay hay. Hay. Bayanlar bayanlar dağılın, dağılın Dağılın diyorum size dağılın. Ölmüş mü? Çekilin. çekilin çekilin Ben de görmek istiyorum Vay Dağılın dağılın bu bir emirdir hadi dağılın, dağılın hadi Herkes olay yerinden geriye çekilsin Herkes geriye Onladım geriye Onladım geriye. On geriye Bıçak ay ışığında parıldıyordu Bıçak alev alev yanıyordu Heyecandan korkudan eser yoktu adamda Parkta gezintiye çıkmış gibi sanki yürüyüp uzaklaştı Bayım Sanıyorum siz olayı yakından gördünüz Evet Bizimle müdüriyete kadar gelmenizi istiyorum. Gençten biriydi. Yüzünü karanlıkta seçemedim ama iyi giyimliydi. Bu tarih şu yerde yatan zavallıya ne kadar da benziyor. Evde girdiğim kadar benziyor. Doğru. Andırıyor gerçekten. Dikkat dikkat. Bütün ekiplere. Gençten. Düzgün giyimli biri. Ana cadde çevresinde olabilir. Derhal tutuklansın. Dikkat dikkat. Bütün ekiplere. Dikkat. Dikkat. Bütün ekiplere. Cinayet aleti bir bıçaktır. Katilin elinde kan lekeleri olabilir. Dikkat dikkat. Demek caddenin bitimine kadar gördünüz onu. Bıçağı elinden atmamıştı hala öyle mi? Evet. Yazın. Bıçak elinde olduğu halde... ...katil sakin sakin yürüyüp... ...caddeyi huzur sokağına bağlayan köşeye kadar... ...tanık tarafından görüldü. Ya şunu da söylemek isterim evet. komiser. Şaşkınlıktan aklımdan çıkmış benim. Adamı bıçakla yeri yıkınca... ...henüz düşmeden kollarıyla tuttu onu... Yok yok sanırım şöyle. Hayır e, Hani insanlar uzun yolculuklara çıkan yakınlarına nasıl veda ederler öyle işte. Telaş yoktu. Korku yoktu. Kafasının ön neydi Sonra öylece... Anlıyorum. Neden öyle titriyorsunuz? E, aklımdan nasıl silip atarım bütün bunları? E, şu tutanakları imzalayın. Altına da adresinizi yazın. Peki. Bütün ekipler yeniden uyarılsın. Of ne berbat gece Alo. Demek kimseye ulaşamadınız öyle mi? Uzaklaşması imkansız. Aramaya devam edin. Bağlantıyı kesmeyin. Telsizler açık kalsın. Bütün ekipten sizlerini bana bağlayın. Dikkat, bütün ekiplere. Olay yerinin bütün çıkışlarını tutun. Çevredeki binaların girişleri kontrol edilsin. Dikkat! Katilin elinde bir bıçak var. Gençten, güzel giyimli. Olay yerini çember içine alın. Birinci, 5 7 ekipler doğu tarafından... ...ikinci, üçüncü, 10 ekipler batıdan... ...diğerleri daire ortasından hareket edeceklerdir. Tamam. Ben komiser, dinliyorum. Tamam. Tamam. Demek buldunuz onu. Güzel. Sakin sakin yürüyor mu? Hayır bu tehlikeli olabilir. Demek sakin sakin yürüyor. Tamam bekliyorum. Bulmuşlar onu. Buldular demek. Evet. Güzel. Kız kıvrak yakaladınız öyle mi? Derhal getirin. Karşı koymadı ha? Demek itiraf etti suçunu. Garip Tamam bekliyorum Suçunu itiraf etmiş İtiraf etmiş öyle mi Tuhaf varmıştım. Dönüp arkama baktım. Ne çok yürümüşüm dedim kendi kendime. Kuşluk çökmek üzereydi. Geri dönmek saatler alırdı. Hem nasıl dönebilirdim ki? Küçücük bir çocuktum. Gitmem gerekiyordu. Tepede oturdum. Ağladım. Sonra? Geri dönmek istiyordum. Onca kederi nasıl yüklenebilirdim? Olay nasıl oldu? Bunu anlatmak neye yarar? Bir dakika lütfen Alo Buyurun ee, Salonu açın lütfen Bütün ışıkları yakın Biz birazdan orada olacağız Baş üstüne efendim İşte geldik gelebiliriz Bütün ışıkları yakmanızı söylemiştim size Yakıldı efendim Hepsini yakın Salon ışıl ışıl olmalı Sahne karanlık olmamalı Evet. Gizli hiçbir şey kalmamalı. Evet. Sahneye çıkmanızı istiyorum. Bu küçük sahne sizin. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Perde. Perdeyi açın. Sahne ışıkları. Güzel. Tam istediğim gibi. Biliyor musunuz? Bayılıyorum tiyatroya. Ne diye oyuncu olmadım sanki... Sahne hazır. Teknisyenler çıkabilir. Teşekkür ederim. Bu salonu ben yaptırdım. İnşaat çalışmalarına da katıldım. Küçük de olsa bence sıcak, sevimli bir salon. Evet, evet sıcak. Kimseler yok işte. Anlattıklarını sadece ben dinleyeceğim. Rahat olun. İki dost gibi konuşmak istiyorum ama isterseniz vazgeçebilirsiniz benimle konuşmaktan. Çekip giderim o zaman tek söz etmeden sıradan bir gündü önemli şeyler hep bu sıradan günlerde olur zaten kendi halimde yürüyordum Adliye binasının önünden geçiyordum. Kalabalıktı binanın önü. Duruşmalara girenler, duruşmalardan çıkanlar. Otomobiller ardı ardına gidip geliyordu. Ansızın adliyenin önünde bir kalabalık oluştu. İnsanlar edişip kakışıyor. Olay her neyse onu bir an önce görmek için sabırsızlanıyorlardı. İnsanlardaki şu merak duygusu, dehşet uyandıran olaylardan duyulan o haz. Kendime yol açıp yürümek istedim. Sıyrılıp geçemiyordum kalabalıktan. Oysa... ...yolun parke taşlarını sayarak yürüyüp gitmek istiyordum. Çekileyim çekil, çekil. biz de bakalım. Ne istiyorsun ne yahu? Ne olmuş ne olmuş? Kavga ediyorlar görmüyor musun? Aa, hiç kadın kavga eder mi böyle sokak ortasında? Dur dur aslansın Aa, be. Kadını tekbiliyor. Utanmaz Aa, adam. E, kadın da hani baksana. Tuzakları adamın yüzünde. Bunlar karı kocadır. Bizim eski ha. komşular. He. Beni şahit yazdırmışlar. Danışmadan etmeden nasıl şahit tutarlar bilmem ki. Boşanma davası canım. Aman bezdim bunlardan. Bildiğimi saklamadım. Söyleyiverdim. Allah biliyor. Ya çocuklar ikisi de çok küçük. İnsan bunlara acır bari. Dönüp bakmadım bile. Çocuklar annelerinin eteklerinden çekiştirip duruyordu. Araya girmek bir tampon bölge kurmak istiyorlardı. Arada bir durup kavga edenlere bakıyor. Onlar için ne anlam taşıdıklarını ölçüyorlardı. Bu kavgalara alışıktılar sanki. Sonra? Yürüyüp gittiniz mi? Gidecektim. Üç beş adım uzaklaşmıştım. Şu merak duygusu. Dönüp geriye bir göz attım. Kavga bitmişti. Adam üstünü başını temizleyerek uzaklaşıyordu. Ardına bakamıyordu. Çocuklar kendi aralarında oyun tutturmuştu. Bu oyun dışarıdan bakan insana hüzün veriyordu. Ama mutluydu çocuklar. Aradıklarını ele geçirmişlerdi, biliyordum. Sessizlik gelmişti, artık kavga yoktu. Bilerek kurmuşlardı oyunu. Böyle düşündüm o sıra. Oyunu kavgadan ayıramıyordum. Oyun kavganın devamıydı, asla kopamıyordu ondan. Yalanla yüklüydü oyun. Çocuklar bal gibi farkındaydı bunun. Hayır, kendilerini kandırmıyor keratalar dedim kendi kendime. ...seyredenleri hüzne boğup öç alıyorlardı çevreden. Özür dilerim. Alo. Çağırdığınız bayan geldi efendim. Ee, gönderin lütfen. Peki efendim. Girin lütfen. Yaklaşın. Şöyle oturun lütfen. Teşekkür ederim. Size birkaç kez haber gönderdim ancak gelmediniz. E, kararsızdım. Anlamalısınız ne yapacağımı bilmiyordum. Beklenmedi ki o kadar çok şey oldu ki. Size hak veriyorum tabi. O geceyi düşündükçe kendimi suçluyorum hep. Sonra dönüp geçen yıllara bakıyorum. Suçlu kim bilemiyorum. O gece mi dediniz? Şaşırtıcı bir geceydi. Gece yarısını geçmişti zaman. Evet. böyle. Aman Allah'ım nasıl da ıslanmışsın. Gözlerin gözlerin kan çanağına dönmüş. Şu berbat bir hava. Her yan diz boyu. Su. Saatlerdir pencerede bekliyorum yorgunluktan bıktım. Yağmur yağmur şu yağmurlar bir bitse. 42 indiler. İşte. Sabaha kadar uyumaz artık. Kulağı ağrıyor demiştim sana. Nereye? Nereye gidiyorsun? Dolaşacağım biraz. Bir yere gidemezsin. Ömür boyu pencerede bekleyemem seni. Koşup uzaklaştım. Karanlığa karıştı Ne yapacağımı bilmiyordum. Tuhaf bir hali vardı. Onu seviyordum. Ama insan... ...anlamadan nasıl sever? Onun dünyası... Korkutuyordu beni Geriye bir bakış attım Adam uzaklaşıyordu Yanında iki arkadaşı vardı İşte kutlanacak bir gün dedim kendi kendime Kadın yapayalnızdı duvarın önünde hiçbir şey olmamış gibi saçlarını düzeltiyordu. Çocuklar onun 3 adım ötesindeydi. Kadın onlara sanki evinin penceresinden bakıyordu. Bütün acıları eritmişti kendinde. Tam o sıra kadının ömrünün sonuna dek duvarın önünde öylece bekleyeceğini düşündüm. O çocukların elinden tutmasını istiyor. Çocuklarına sesleniyordu usulca. O anda bir bakışını yakaladım ve Devam edin. Susmayın. O bakış, o bakış beni olduğum yere mıhladı. Adımlarım ileri gitmiyordu. Ter içinde kalmıştım. Dişlerimden ayaklarıma doğru bir elektrik akımı indi. Ayrılıp giden o adamın peşine düştüm. Günaydın. Sahnemiz hazır gelen Dünyanın en güzel, en huzurlu alanı sizin. Buyruğunuzda bütün hayat. Dilediğiniz gibi yönetin onu. Sahnede koşup oturabilir, alkış tutabilirsiniz. Dedim ya buyruk sizde. İnsanlarla doldurun sahneyi dostum. Onlar ancak sizin isteğinizle hareket edebilirler. İsterseniz susturun onları. Tek seyirciniz benim. Teşekkür ederim doktor. Mümkün olsaydı iki kadeh içmek isterdim sizinle. <gülüyor> benim için ne mutluluk. Devam edin. Olaya dönün. Olay olay olay. Bunun ne önemi var? Adamın peşine düştüm. Kadın hala orada bekliyordu. Doktor anlamıyor musunuz? Bütün bunların önemi yok. Suçumu itiraf ettim ya. Ceza şuymuş buymuş umurumda değil. Çünkü. Çünkü. Huzura kavuştum artık. Durun durun bakalım. Ne diye yargıyı kendiniz veriyorsunuz? Unutmayın. Suçu araştırmıyoruz biz. Ben bir doktorum. Doktorların suçla ilgilendiği nerede görülmüş? Suçlu olduğumu biliyorum. Utanç duyuyorum bu yüzden. Acı duyuyorum. Ama anlamaya çalışın. Her şeyin nedeni oydu. Çok yorgunum. Üşüyorum. Bu sıcakta <gülüyor> Hadi canım. Tıpkı o gün gibi. Hava berbattı o gün. Titriyordum. O bitip tükenmez yağmurlar. Kırk ikindiler. Her yanı griye boğan... ...insanı hüsnü sürükleyen yağmurlar. Sonra... Evet sonra adamla iki arkadaşı mehanelerin olduğu sokağa saptılar. Beni fark etmediler bile. Mehanelerden birine girdiler. Siz Peki ya siz ne yaptınız? İçeriye iç iç iç girmedim tabii. On onları pencereden izliyordum. <Sülüyor> Sadece izliyordunuz. Öüm? Evet Ama doğrusu daha peşlerinden giderken evet Onu öldürebilirdim. Caddelerin kalabalık olması umurumda değildi. Onu hemen öldürseydim. O zaman birçok şey karanlıkta kalacaktı. Oysa öğrenmek istediğim o kadar çok şey vardı ki. Anlıyor musunuz? Böylece pencereden onları izlemeye koyuldunuz. Beşlerden yürürken ceketimin cebinde çakımın sapını okşuyordum. Çakı elimde oynayıp duruyor, sabırsızlanıyordum. Bir an ansızın adama yaklaşıp, Ama bir görmek istediğim şeyler vardı da ve o duvarın önünde bekleyen, hep bekleyen kadının yüzü. ...onun bakışı duruşu gözümün önünden gitmiyordu. Hep bekliyordu. Hep bekliyordu. Hep, hep bekliyordu. Kahve ister miydiniz? Evet. Evet lütfen. Evet. Düşünüyorum da doktor... ...hep bana mı rastlar böyle şeyler? Buyurun. Sağ olun. O kadın... ...kavgadan sonra duvarın önünde... ...beklemeseydi... Ya da bahara çağır adamın ardından koşsaydı öyle sanıyorum ki bütün bunlar gelmeyecekti başıma. Ömrüm dört duvarın arasında geçecekmiş umurumda değil. Ama bütün bunların hepsini kafamdan nasıl silip atacağım? Acele etmeyin dostum. Dedim ya acıları yalnızlığı eritmişti bedeninde kadın. Bakışında bir bekleyiş arayış öyle kendine hemen açığa vuran bir keder yoktu. Bakışı ne kadar uzaklardaydı. Bilmiyorum, bilmiyorum. İnsanı çılgına çeviren, insanı korkunç mutsuzluklara sürükleyen bir duruş, bir bakış. Bilmiyorum. Olaya dönelim. Pencereden izliyordunuz. Evet. Bir an o adamla göz göze geldik. Düşünüyorum da durum gerçekten garipti. Gözlerimi ondan ayıramıyordum. Ve çakım, çakım oynayıp duruyordu elimde. sıcak Adam ansızın yerinden kalktı. Yanıma geldi. Bana neden deminden beri öyle bakıyorsunuz? E, e, efendim? Tanışıyor muyuz? E, e, ha, hayır yan, yanılıyorsunuz efendim ben... E, Her neyse gelin birlikte iki kadeh parlatalım. Öyle pencereden gözlerimin içine bakman rahatsız ediyor. Sinirlerim altış zaten. Gel çekinme. Hem ıslanmışsın da insan bu yağmurda sokakta durur muyuk? Delilik e Efendim ben ben bir arkadaşım var. Her ya. neyse her neyse önemi yok. Buyurun oturun. Davetini kabul edip gittim. O da yalnız da anlaşılan. Birileriyle dostluk kurup konuşmak istiyordu. İnsan düşünmeden neleri yıkmaz ki dostum. Sonra yıktığı şeylerin bütün ağırlığını yüklenir. Ne tuhaf. Ne çok şey olup bitiyor. Hiçbir şey anlamıyoruz. Ne diye düşünmeli artık. Gün olur insan kendi ağırlığını taşıyamaz. Şaşılacak şey. Ne demek istediğimi anladın. Kimsin sen? Bilmiyorum. Arıyorum işte. Hep bir şeyler arıyorum. Şaşılacak şey. Huzura kavuşturacak bir ses. Kucaklayacak güvenli bir çağrı. Sonra tek söz olsun etmedik. Adam gözlerini önündeki bardağa dikti. Beni görmüyordu artık. Varlığımdan habersizdi sanki. Yüzü öyle anlamsızdı ki. Yanındaki arkadaşları kalkıp gitmişti. Ya çakı? Çakı cebinizde hazır bekliyordu tabii. Neden bir elin hep çekilin cebinde? Tek elini mi kullanırsın böyle? Elimin birini unutmuşum. Cebimde unutmuşum öteki elimi. Ah delikanlı. <gülüyor> uzun uzun anlatmak isterdim. Sabaha dek anlatmak. Fakat... ...neye yarar ki bu? Başı sonu belirsiz bir konuşmaya girmiştik. Ama... ...birbirimizi anlıyorduk. Konuşmalarımız açıklama istemiyordu. Keşke olayı baştan sona anlat verseydi adam. Belki durum şimdi daha başka olurdu. Bunu ben de düşündüm doktor. Ben de düşündüm. Sanıyorum yanılıyorsunuz. Eğer olayı anlatmaya kalkışsaydı delik deşik edebilirdim onu. İnsanın kendi dramına açığa vurması iğrenç bir şey. Dedim ya anlatmaya kalkışsaydı yeniden nefret edecektim ondan. Anlamıyorum. Zaten izliyordunuz onu. Yeryüzünden silmek için fırsat arıyordunuz. Bakın, bakın öfkem erimişti artık. İki dost gibiydik onunla. Kendini gizliyordu çünkü. Yani onun dramını yükleniyordum gitgide. Onu anlıyordum. Peki yak kadın o duvar önündeki o oh, oh, çıkı vermişti aklımdan doktor. <gülüyor> onu yani? Hiç. Yani uzun bir süre. Zaman geçiyordu. Mehaneler kapanmak üzereydi. Adamla ayrıldık. Ayrı yollara düştük karanlıkta. <gülüyor> Demek evinize dönüp güneşin doğuşunu beklediniz. Hayır, hayır. Yeter artık. Yoruldum. Bırakın yorulmayın. Baştan başlayalım. Siz birini öldürdünüz. Tanıklar olduğunu biliyorsunuz. İtiraf ettiniz. Evet, evet. Baştan beri birini öldürdüğümü, gereken cezayı çekmek istediğimi söyledim herkese. Tutup ne diye buralara getirdiler beni. Hepsi bu kadar idi. Nedir istediğiniz doktor? Her şey birleşti. Işte. Artık bundan sonrası mahkemeye kalıyor. Neden hemen cezaya kavuşmak istiyorsunuz? Bu ceza rahatlatacak mı sizi yoksa? Adamla ayrıldıktan sonra neler oldu? İşte yollarımız ayrıldı dedim ya size. Ya o kadın? Ya o kadının yüzü? Unutuverdim onu. Unuttunuz demek ki. Yeter artık ne yeter. Ne Yeter. Peki sonra ne oldu? Sonra sonra sonra. Yeniden. Yeniden izlemeye koyuldum onu. Ya ne olacak yani? Çünkü onu yeryüzünden silmeye kararlıydınız. Karanlık sokaklara daldı adam. Yapayalnızdı. Sarhoştu, yalpalıyordu. Kadın, kadın yeniden aklıma düşmüştü. Nefret ediyordum o kadından. N ne olmuştu? Abi? Duvar dibinde beklemişsin. Ne çıkar lan? Allah hepsinin cezasını versin. İşte adam bak bak bak. Yapayalnız. Acıyla doluydu. Önümüz onunla dek mutsuz kalacaktı. Yeniden kadının yanına gitmeyi geçirmediniz mi aklınızı? geçirsem ne olur haa. Atlet'in önüne git. O kadından bütün olanların hesabını soracaktım. Ne hakkı vardı adamı bu duruma düşürmeye? Ya çocuklar. Çocuklar. <gülüyor> Onların o yalancı oyunlarından nefret ediyordu bu düzmece oyunlarından. Ağlıyorlar ancak gözlerinden yaş gelmiyordu. Öç alıyorlardı çünkü. <gülüyor> Doktor. Doktora çocuklar hep orada oyunlarını sürdürecek mi? Ne korkunç hikvedikleri şey, gibi. Diledikleri gibi oyunlara bırakamayacaklar mı kendilerini? Yalancı oyunlara alışacaklar Bir çocuk gerçekten oynamazsa... Nasıl olur Size anlıyorum. Hiçbir şey anladınız yok sizin hiçbir şey. Bir deney yapıyorsunuz üzerinde Sanatçılık damarınız kabardı çünkü. Canlı bir oyun kişisi olup çıktım elinizde. Dilediğiniz gibi oynuyorsunuz. Yeter artık. Yeter fırsat vermeyeceğim size. Sakin Beni kandıramazsınız. Reklam senaryoları yazdım ben olup biteni seziyorum. Demek sizce çıkar peşindeyim öyle mi? Evet ya, ya da bilmiyorum bilmiyorum. Yalancı oyunlardan nefret ediyorum sadece. Ortaya döktüğüm senaryoyu keyifle izliyorsunuz. Çünkü koskoca bir olayı bir hayatı gözler önüne sermek aptallığını gösterdim. K kafanızda ölçüp biçecek koğuşunuza gittiği gibi yön vereceksiniz ona. Yo, yo, yo, yo. Hayır, hayır hayır. Budala yerine koymayın beni hayır. Sözlerinizin doğru yanı yok değil. Öteden beri oyun yazarlığına hayranlık duymuşum. Ben, ben anlatıyorum siz biçim veriyorsunuz. Oyun kişilerini kullanıyorsunuz. Tabii nasıl hoşunuza giderse. Böylece güçlü bir insan oluveriyorsunuz değil mi? Fakat unutmayın doktor. Oyun kişileri ele geçirebilir sizi. Buyruğunuzdan çıkabilirler yani. O zaman halinizi düşünün. Zavallının biri olup çıkarsınız. Benim başıma geldi bu. Çok ilginç. <gülüyor> Düşleriniz beş para etmez o zaman. Hayatın içinde oyun kişilerini tutsağı olursunuz. Oysa onlar sizin parçanızdır. Parçalar bütüne ele geçirir ve ömrünüzün sonuna kadar kendinizi toparlayamazsınız. Bilinciniz erir, duygularınız ezer sizi. Bölünürsünüz. Fakat kişileri yani oyunun kişilerini yaratan... Yarattığınız oyun kişilerinde kendiniz erimişsinizdir. Hep, hep kendimizden vermişizdir çünkü. Sonra ne kalır elimizde? Ha? Onlar kurulu dünyalarında özgürce hareket ederler. Sizse kaçmayı yeni şeyler aramayı düşünürsünüz. Bunu her zaman beceremez insan. Sanatçılık özleminizi... ...başkasında deneyin doktor. Bir de bana kulak verin öyleyse. Siz bir kaçaksınız. Kendinizden kaçıyorsunuz. Şu anda yaptığınız da bu. <gülüyor> Saçma. Suçumu itiraf ettim ya. Açık açık cinayeti benim işlediğimi söyledim herkese. Daha ne bekliyorsunuz? Doktorla işim yok diyorum size... Yargıç karşısına çıkarttım beni. Kendinizi bir kurban yerinde görmek istiyorsunuz. Sözünüzü ettiğiniz cezaya kavuşunca her şeyin diyeti olacak bu ölüm Kurban? Peki. Peki anlatacağım. Adamın peşinde yürüyordum. Duvarların kıyısından izliyordum onu. Karanlıkta her yan. Adam izbe sokakları seçiyordu hep. Nereye gideceğini bilmiyordu bir şey arıyor dedim kendi kendime. Ansızın koşup karşısına çıktı. Sana neden peşimden geldin? Ne istiyorsun? Hiç git başımdan delikanlı. İkimiz eğer istersek her yana alt üst edebiliriz. Asfaltı sökebiliriz istersek. Bir kağıt parçası gibi. Kimsin sen be adam? Korkutuyorsun beni. Sarhoş falan değilsin. Hayır. Derinin birisin. <gülüyor> kaç bakalım hadi kaç. Nereye kaçsan kendini de götürürsün oraya. Çekil diyorum. başımdan. Lanet olsun. Nereden çıktın karşıma sanki. Bak. Peşimi bırak. Yoksa. <gülüyor> Midesi bulanıyordu. Duvarın dibine zor attı kendini. Tan o sıra çakı elimde verdi Şıp diye çıkardım çakıyı Pırıl pırıl yanıyordu çelik ay ışığında O da Hey, ne yapıyorsun? İşte, dur, dur, deli işte isimli adam. Bak, bak, bak, o kadın işte o bakış. Saçlarını düzeltip usulca başörtüsünün içine itiyor. Kimseyi görmüyor, acı çekmiyor, beklentisi ne yok. Ne kimmiş o kadın? Yaklaşma bana, yaklaşma diyorum sana, yaklaşma. Korktu adam, kaçıp gitti. Elimde çakı, sokağın başında bir süre bekledim. Kimsecikler yoktu çevrede. İstesen o anda yok edebilirdin onu. Kolladığın fırsat eline geçmişti. Yapamadım doktor. Ne demek yapamadım? Saatlerdir izliyordun onu. Onun kaçışını izlerken işte çaresiz bir adam dedim kendi kendime. Kaçışını görmeliydiniz. Ardına bakmıyordu. Peşinden koşmadığımı anlayınca sokağın öbür ucunda durdu. Beni gözledi. Şaşkın bir haldeydi. Sonra usulca yürüyüp gözden kayboldu. Gece böylece bitti Koskoca şehirde tek başıma olduğumu düşündüm Aklıma o kadın düştü yeniden Koşup ondan hesap sormalıydım Ama vakit gece yarısını geçiyordu Sabah erkenden işe gitmek zorundaydım Yorgundum, bitkin düşmüştüm Ter içinde ...soluk alamıyordum. Eve döndüm. İyi bir insan olarak tanırım onu. Başına gelenlere nasıl üzüldüm anlatamam. Düşünün, 10 yıla yakın bir zamandır birlikte çalışıyoruz. İçine kapanıktır. Evet, evet içine kapanık. Öyle konuşmayı pek sevmez. Çok okuduğunu da söyleyebilirim. E ne de olsa sanatçıdır. Reklam alanında başarıları inkar edilemez. Reklam şirketimiz ona çok şey borçludur. O sabah iş yerinde birlikteydiniz öyle mi? Evet doktor. Odasına gittiğimi hatırlıyorum. Ee, yeni reklam apişleri hakkındaki düşüncelerimiz var. Sen benim <gülüyor> bütün çocukluğumsun. <gülüyor> nasıl sevindim <gülüyor> seni <gülüyor> gördüm. Günaydın. Aa, günaydın. Ee, otursana çay içer misin? Evet. Hmm. Teşekkür ederim. Ee, şu apişlere bir göz atmanı rica edecektim. Hmm, bakayım. Hmm. Hmm. Mevteri nasıl buluyorsun? İyi, i̇yi Bak seni eski bir arkadaşımla tanıştırayım. Çok eski bir arkadaş. Çocukluk arkadaşım. Birlikte büyüdük. Hmm, epeydir görüşmüyorsunuz ama şuna. Öyle öyle. Çocukluğumuz bitmeden ayrıldık. Ayrı kentlere gittik. Uzaklarda oturuyor şimdi. Tatil için geldim. Ne yazık ki hemen dönmem gerek. Tanıştığımıza sevindim. Ben de. Teşekkür ederim. Ne güzel günlerdi. Irmak boyunda sazlıklarda oynardık gün boyu. Düşler kurardık. Büyük kentlerin düşlerini. Trenler düşlerdik. Trenlerle büyük kentlere gitmeyi düşlerdik. Mutlu olacaktık oralarda. Taş parçaları trendi bizim için. Ağaçların tepesi ise uçak. Binip uzaklaşırdık. Gözden kaybolurdu sazlıklar. Her yan ışıktı o zaman. Her yan rengarenk. Evet. <gülüyor> Çocukluk ee, Öyle geçirilemez Sonra ayrıldık tabi Tarlıların içinde yürüyüp gittiğimi hatırlıyorum Buğday başaklarını yarıp geçiyordum Yeşilliklere çiğ düşmüştü Bedenimde tatlı bir serinlik El sıkışıp ayrılmıştık İki büyük adam gibi Gözlerimize bakamıyorduk birbirimizin ah, Nasıl ağlıyorduk tarlım Hiç gözümün önünden gitmedi o yüz Arkadaşım uzaktan izliyordu Ne bana yetişmek istiyordu Ne beni bırakmak ve gözden yitip gitti. Büyüklerimiz elimizden tutup götürdüler bizi. Uzakta, çok uzakta bir el seçtim geriye dönüp baktığımda Çaresiz titrek bir sallanış. Ne güzel Metin çıkar bundan. Ee, şey, özür dilerim. <gülüyor> Aldırma canım. Bu hep böyledir, hiç değişmemiş. Akla gelmeyecek şeyleri tekrarlar durur. Başaklar yüzümde ince çizgiler açıyordu. Yürüyordum. Ağlıyordum hep. Dünyanın sonu gelmişti işte. Bahardı. Yıllar sonra gene buluştunuz ama. Evet yıllar sonra. Ben hep o eski oyunların çocuğuydum. Bunu biliyorum doktor. Büroma gelmişti çalışıyordum. Biliyor musunuz bu iş tüketti beni. Bütün düşlerimi harcadım orada. Düşlerim bitecek korkusuna kapıldım. Evet doktor. Bu korkuyu yaşadım. Büroda bir süre oturdunuz. Sonra? Onun görülecek işleri vardı ayrıldık. Akşam üzeri şehir lokantasında buluşup eski günlerden söz edecektik. <gülüyor> Geciktim değil mi? Gecikmek mi? Saatlerdir seni bekliyorum yahu. Dünyanın bahşişini verdim garsonlara lokantayı kapamasınlar diye. Çok kötü bir gündü. Yorgunum. Eve uğradım. Sokaklarda dolaştım. Aklını kaçırmışsın belli <gülüyor> Bu havada. Ha? Yarın döneceğimi biliyorsun. İki laf edecektik güya. Konuşalım. Benim vaktim var. <gülüyor> Sazlıkları hatırlıyor Ne düşler kurardık. Hmm, bırak bu saçma sapan şeylere rica ederim. Sabah biri dinlemekten bıktım. Eski eski eski. Sırtımızda gömleğimiz yoktu giyecek. Ayaklarımdaki nasırlar geçmedi hala. Bak ne diyeceğim sana. Birlikte bir iş kurmaya ne dersin he? İkimiz kendi başımıza buyruk. Yeteri kadar param var. Dağlarda yolumuzu yitirmiştik. Nasıl da ağlıyorduk. Sen adam olmazsın. İşe ne diyorsun he? Hemen buraya taşınırdım. İkimiz kurardık her şeyi. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kafam karma karışık Gün ışıyacak neredeyse. Neden öyle tuhaf tuhaf yüzüme bakıyorsun? Hiç. Garson. Bir şişe daha lütfen. Nasıl ağlamıştık ayrılırken. Ne iyi dosttu. Yeter. Tamam, sıkıldım artık. Şu yaptığına bak. Bana sözüm varken tutup başka yerde içiyorsun. Ağzın leş gibi içki kokuyor. Hadi, hadi kalk başka bir yere gidelim. Şöyle gönlümce eğlenmek istiyorum. Ah, hava açmış. Gökyüzü kapkara hala. 42 indiler. Bu yağmurlar bitmez. Bitemez. Şu işi düşünderim. Sahi bütün gece ne yaptın sen? Seni çapkın seni. Yorgunum. Ter içindeyim hala. Yine tuhaf tuhaf yüzüme bakıyorsun. Niye öyle süzüyorsun beni? Kötü bir söz müydü? Yok yok yok yani bilmiyorum. Yani. Herkes yani, bilmiyorum. derin uykuda. Bilmiyorum. Bak dinle şu sessizliği dinle. Çok sürmez insandan geçilmez olur bu caddeler. parlıyor hala. Boş ver. İnsan keyfine bakmalı bu dünyada. Bir yazar vardı hani e, neydi canım adı? Cık, her neyse. İşte o hay Allah ne demişti? Boş ver. Caddenin başına kadar yürüyüp oradan bir arabaya bineriz ha. Ne dersin? Ne oldu? Niye durdun öyle birden birdenbire? Dur. Dur diyorum sana. Bu saçmalama. Tam şakanın sırası ha. Ne yapıyorsun? Hey. O elindeki ne senin? Nedir o öyle elinde parlayan? Dur. Bak bu bakış işte işte işte işte. Silinmemiş yüzünden hala. Ağlıyor musun? Ama artık ağlamayı unutmuşsundur. Uzaktan yürüyordun. Yüzünü seçebiliyordun. Yeter artık yeter. Evet, Kendine evet, gel. Evet. Dur yapraşma. Hey, Çıldırdın mı sen? Adam. Dur diyorum. Dur. Gün ışıyordu. Bunu yapmak zorundaydım doktor. Fakat yaptığınız hiçbir şey halletmedim. Aynı huzursuzluk başka duygularla birlikte gene size yapışık. Huzuru bir daha ele geçiremeyeceğim. Huzurumu hepten yitirdim. Her şeyin suçlusu benim. Kendinize karşı haksızlık etmiyor musunuz? Bunca olaydan sonra hala, hala adliye duvarı, o kendini sokaklara vuran adam, o beni uzaktan yolcu eden arkadaşım, Hepsi gözlerimin önünde. Hepsi. Tükeniyorum doktor. İzninizle. Hemşireyle konuşmam gerek. Hemşire hanım. Buyurun doktor. Ee, bekleyenleri odama gönderin lütfen. Sanırım tam sırası. Anlıyorum efendim. Hemen gönderiyorum. Girin lütfen. Buyurun. Evinizdeymiş gibi davranın. Rahatınıza bakın. Teşekkür ederim. Teşekkürler doktor İşte biricik tanığınız Onu tanıyorsunuz değil mi Nasıl tanımam Çalışma arkadaşım aynı bürodayız Bütün gün birlikteyiz Olayın tanığı şaşırttı beni Ne rastlandı Efendim anlayamadım Sabırlı olun Her şeyi yeniden gözden geçireceğiz Lütfen ayakta durmayın oturun şöyle Güzel Olay günü Gece yarısı kocanız eve geldi. Tartıştınız biraz ve kocanız evden dışarı fırladı. Karanlığa karıştı öyle değil mi? Evet doktor. Gün ve saatini söyleyebilir misiniz bize? E, elbette hiç unutmuyorum ki o günü pazartesi günüydü. Eve geldiğinde gece yarısıydı. Ona nereden geldiğini sordunuz mu peki? Nerede olduğunu biliyordum. Telefon etmişti bana. Çocukluk arkadaşı gelmiş, yemeği onunla yiyecekti. Evet, saat beş sularıydı. Bürodan beraber çıktık. Ben otobüse gitmek üzere ayrıldım. Onun arkadaşıyla randevusu olduğunu biliyordum. Yanımda kararlaştırmışlardı. Buluşmaya epeyce geciktiğiniz anlaşılıyor. Ancak arkadaşınız gecikmeden yolculuğa çıkacaktı. Otobüs biletini almıştı. Yani onunla sabaha karşı buluşmanız olanaksızdır. Öğrendik bunu. Kısacası siz eve gelip karınızla konuştuktan sonra... ...arkadaşınızla buluşmadınız. Anlamıyorum, anlamıyorum, anlayamıyorum. Bunların gerçekte fazlaca önemi yok. Ancak bazı şeylerin iç içe girdiğini anlamalısınız. Pazartesi gecesine dönelim yeniden. Evet doktor. E, izninizle anlatayım. ...günün yorgunluğuyla eve kendimi atınca... ...oturduğum yerde vermişim Sonra üstümü başımı çıkarmadan kalkıp... ...yeniden kendimi yatağa attım. Geç vakit telefonun ziliyle uyandım. Ah, gecenin bu saatinde... Alo, kimsiniz? Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Ancak tuhaf şeyler oluyor bey... Büro arkadaşınız, ee, yani ne şey... Ne var be adam, hadi sabahı kurt yedi? E, beni tanımadınız herhalde beyim, ben şirketin kapıcısıyım. Hı, tanıdım, tanıdım, ne var? Çavuk söyle. Beyim, büro arkadaşınız şimdi odasında. Işıkları yakmadan odasında oturuyor. Bu saatte, emin misin? Kendi anahtarıyla açtı kapıyı. ...dünyada böyle şey görülmemiştir. Bilirsiniz tek gözüm açık uyurum ben. Zaten karımdan da işitmiş kapının açılmasını. Beyim geceleri bütün bina bana teslimdir malum. Eee? Niçin gidip de ne aradığını sormuyorsun ona? Soracaktım beyim. Çekindim fakat. Karım da aynı şeyi söyledi. Dedim ya çekindim. Şey koktum da biraz öyle ya gece yarısı. Hani kendisi iyi insandır bilirim. Kimsenin kalbini kırmaz. Hatta bana karşı çok iyi davranır. Tuhaf. Bu saatte... Eee ne yapmalı peki şimdi? Bey çok zahmet olacak size. Demem şu ki bir arabaya atlayıp gelseniz ha. Neyin nesi öğrensek. Geceleri şirkete girmek yasaktır bey. Kim olursa olsun yasaktır. Bey gözünü seveyim kırma beni. Ah ne şans. Bende ne gezer şans bey. Aa, peki peki şimdi geliyorum. karanlıkta oturuyor. Böyle şey olmaz bey. Madem gece bana bina teslim edilmiş, kim olursa olsun gelip böyle teklifsizce içeri girmesi yakışık almaz. Öyle değil mi bey? Şimdi anlarız. Merak etme. Hadi çıkalım. Ee, ben onunla yalnız konuşacağım. Sen koridorun başında bekleyeceksin. Başüstüne beyim. Yani biliyorum. Çok efendi biridir kendisi. Fakat... Sonra üçüncü kata çıktık doktor. Doğrusu tuhaf bir durumdu. Garipti. Önce kapıya kulak verdim. Belki rahatsız etmeden olup biteni anlarım dedim. Hı? İçeriden ses gelmiyordu. Cevap vermiyor. Hı? Hay, hay Allah kapı içeriden Allah kapı içeriden kilitlenmiş. Benim ben kapıyı aç. Hey, aç diyorum kapıyı. Ya e, kapıyı kırmaktan başka çare yok. E, he, he. öyle öyle bakayım duracağına buraya gel. Geldim geldim. Gel. şunu. Yaklaş. Y gel. Dikkat. et 1 2 3 Ah. Ah aman allah koş koş koş telefonu koş diyorum sana bir can ne oldu dersin be koş acele et hemen telefonu tasla ne baba baş üstüne be baş üstüne ne götür bir şey böyle bunlar atıyor Sanki Ne diye Anlamıyorum Anlamıyorum yani Yani şimdi ben Yani anlayamıyorum Hemşire son konuğumuz geldi mi Geldi efendim bekliyor Lütfen büroma gönderin Peki efendim ah, Merhaba Geçmiş olsun E, doktor mektubunuzu alır almaz geldim. Arkadaşımın durumu nasıl? Ne, ne? Ya, yaşıyorsun! Yaşıyorsun demek! Ne demek? Elbette yaşıyorum. Size mektupta yazmıştım. Yani olay gününü. Evet anlıyorum. E, saat yedi buçukta buluşacaktık. Bir saat kadar bekledim. Gelmeyince otobüs terminaline gittim. E, bir an önce yola koyulmak istiyordum. Yani demek ki pazartesi günü bürodan ayrıldıktan sonra hiç görüşmediniz. Nasıl olur bu? Nasıl olur bu? Doğrusu kırılmıştım gelme işine. Dediğim gibi otobüse binip evimin yolunu tuttum. Yolum uzaktı ne de olsa. Ne demek oluyor şimdi bütün bunlar? Ne, ne demek bu? Bu ne idüğü belirsiz oyun? Arkadaşım yaşıyor. Ne güzel, ne kadar mutluyum. Fakat ya ben... Günlerdir o sorular, o oyunlar... Dostum... Bütün bunlar siz nedir? Siz bir girişimde bulundunuz. Evet. Canınıza kıymak isterken kurtarıldınız. Talihiniz varmış. bir çalış ne olur. Nedir bu başımıza gelen? Yani... Yani şimdi bu durumda ben... Siz kimseyi öldürmüş değilsiniz dostum. Ortada bir ölü de yok. Her şey kafanızın içinde olup bitti. Yani bir oyun kurdunuz. Kendiniz için bir oyun. Bu oyun sizi sardı, size yapıştı. Ve oyunun tutsağı oldunuz. Şaşılacak şey. Anlamak kolay değil. Demek yok etmek istediğim... Sağlam karşımızdasınız işte. Önemli olan bu. Sevincinizi elden bırakmayın. Evet, evet, evet, Yeniden düşünmeli, yeniden Öyle. düşünmeli. Birlikte küçücük bir pencere açtık. İncecik bir ışık arayıp bulduk. Bundan sonrası size kalıyor. Pencereleri tutan duvarları açmak ya da yeniden pencereleri ışık sızmayacak kadar kapatmak. Hepsi size bağlı. Sonra o, hep o sözüne ettiğiniz çağrı, o ses. Bu sese karar vermelisiniz. Sahne hep açık kalacak. Biz de her zaman oyunlara tanık olacağız. Pencereleri açmama izin verir misiniz? Kırk bitmiş olmalı. Bahar geliyor. Peki... Peki doktor... Ya o ay ışığında parlayan bıçak... Çakı yani? <gülüyor> o çakı hiç sizin olmadı. Dedim ya her şey kafanızın içinde olup bitti. Size yazdığım mektupta çakıdan söz etmiştim. Hatırlayabildiniz mi? Ha evet doktor... Saatlerce zihnimi kurcalayıp durdum. Buldum sonunda. İşte çakı. Evet, evet bu çakı. Yanılmış olamam. Sapı hedef kalkmalı, pırıl pırıl. <gülüyor> Çocukluğumun en güzel hatırası. Yıllardır sandıkta durur. Varlığını bile unutmuşum. Evin altını üstüne getirdim bulmak için. Doktor, doğruyu söylemek gerekirse çakı gerçekte arkadaşımındı. Babası uzak bir kentten getirmişti ona. Bir armağandı yani. Ağaç dallarından ne güzel şeyler oyardı bununla. Özenirdim o çakıya o zamanlar. Çocukluk işte. Ve ne olur sakın suçlamayın beni. Evet ne diyordum? Bu çakıyı babası gizlice ondan alıp bana vermişti. Üzüldüğümü görmüştü çünkü. Çakıyı istediğimi biliyordu. Birkaç gün bende kalacak sonra geri verecektim. Hatırlamıyorum şimdi. Sanırım babası iş için uzaklara gitti uzun bir süre. Sonra çakıda bende kaldı unutuldu gitti. Sandığın dibinde yıllardır bugünü bekliyormuş. Tamam tamam tamam. Şimdi hatırlıyorum. Bu çakı benim de evim. Evet. <gülüyor> Şaşkınlıktan pencereyi açmayı unutmuşum. <gülüyor> Hastanenin bahçesini halka açtık. Hastalarla parkta dolaşmak isteyenler baharın tadını birlikte çıkarıyorlar. Hep beraber bahçeye inelim. Hem dolaşır hem de konuşuruz. Doktor! Doktor, siz bir sanatçısınız. ler adlı oyunumuzu dinlediniz yazan Ükü aya yöneten engin oluda efektör yüksel doğru oynayanlar adam Mustafa Abora Doktor Burç' Oralıoğlu ikinci adam Erhan Erçin Üçüncü Adam Erdoğan Gemicioğlu Kadın Tijen Par Komiser Ahmet Uz Arkadaş Kerem Yılmaz Er Kapıcı Metin Çoban Hemşire Nuran Paro Birinci Ses Selçuk Soğukçay İkinci Ses Yılmaz Meydan Bir başka oyunda buluşmak üzere hoşça kalın.